Hakkınızı helal edin kardeşler. Evet, Ehl-i Şünnet vel Cemaat Allah Azze ve Celle'nin ilim, kudret, kuvvet, izzet, kelam, hayat, muhabbet, rahmet, nefis, gazap, öfke, hoşlanmama, rıza, Gülme, beraberlik, ayak, baldır, el, işitme, görme, yüz, göz ve buna benzer onun celalini, azametini ve kemaline layık bir şekilde gerek kendi kitabında kendisini vasfettiği, gerekse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın belirttiği sıfatlarını kabul et bunların nasıllığını keyfiyetini Allah bilir biz bilmeyiz çünkü o bize bu sıfatları haber vermiş ancak keyfiyetlerini bildirmemiştir tekrarlıyorum ehli sünnet ve cemaat Allah azze ve celle'nin ilim, kudret kuvvet, izzet kelam hayat, muhabbet rahmet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 Gerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın belirttiği sıfatları kabul ederiz. Bunların nasıllığını, keyfiyetini biz bilmeyiz. Allah bilir, araştırmayız. Çünkü o bize bu sıfatları haber vermiş, ancak keyfiyetini bildirmemiş. Nasıllığını bildirmemiştir. Biz de o şekilde alır, iman ederiz kardeşler. Ehl-i sünnet vel cemaat müminlerin ahirette gözleriyle Rab'larını göreceklerine bu nimetin cennet ehli için en lezzet verici nimet olduğuna onu ziyaret edip kendisinin onlarla onların da kendisiyle konuşacaklarına iman ederler. Ehl-i sünnet Allah'ı ayın on dördü gibi o güzelliğiyle, o muhteşemiyle gördükleri gibi Rablarını göreceği inancındadırlar ve hiçbir zorlukta çekmeyeceklerdir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz siz Rabb'ınızı Dolunay'ı gördüğünüz gibi göreceksiniz, onu görmekte hiçbir zorluk çekmeyeceksiniz. Cennetten alakalı bölümlere baktığımızda gelen rivayetlere Allah Azze ve Celle dileyin benden ne dilerseniz diyecek diyor. Uzun bir rivayet. Onlar diyecek ki, Ya Rabbi ne dileyelim? Aklımızdan, gönlümüzden ne geçerse onu hemen bizler için halk ediyorsun. Daha ne diyelim ki? Siz sıkıştığınızda, başınız dara geldiğinde kime giderdiniz? Alimlerimize. E gidinsene diyecek ve herkes kimden istifade etmişse ona gidecek diyor. Ve alimlerine gittiklerinde alimler onlara soracak. Siz dünyadayken nasıl dua ediyordunuz? Ya Rabbi bize cenneti, cennette cemalini göster. iste insana diyecek diyor. Ve onlar Rabblerinin cemalini görmek isteyecekler ve Allah Azze ve celle de onlara amelleri nispetinde tecelli edecek. Ve bu cennetteki nimetlerin en üstüne dürtüyor. Allah Azze ve Celle bu nimetten bizleri mahrum etmesin kardeşlerim. Unutmayalım ki onun cemalini görme onun emirlerini yerine getirmekle mümkündür. Onu dünyada görüyormuş gibi amel etme ancak bununla mümkün. İstediğin gibi yaşa Koyratça günah işle, her türlü hareket et, sonra ben cennete gireyim, cemali göreyim. Bunlar zor kardeşler. Allah bizlere hayır versin. Rabbinden güzelce bir korkuyu nasip etsin. Allah korkusu arttıkça tabii ki cemali görmede ne yapar? Artar ve kuvvetlenir. Ama Allah korkusu zayıfladı mı cemali görme korkusu da o nispetle olması gerekir. Allah bizleri mahrum etmesin. Hayırda yarışan sadık dostlar nasip etsin bizlere. Yine kardeşlerim, Ehli Sünnet ve'l Cemaat'ın isim ve sıfattaki akidelerinden bir tanesi de Allah Azze ve Celle'nin gecenin son üçte birinde, yücelik ve büyüklüğüne yakışır bir şekilde dünya göğüne indiğidir. Evet. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bukhari ve Müslüm'ün naklettiği bir rivayette Rabbimiz gecenin son üçte biri kaldığı zaman her gece dünya göğüne iner. Ve hani bana kim dua eder ki duasını kabul edeyim kim benden ister ona istediğini vereyim kim benden mağfirettiler onu mağfiret edeyim der diyor evet her meselede diğer fırkalar ehli sünneti eleştirdiği gibi bunda da çok eleştirmişlerdir inmeyi gecenin üçte birindeki bu yücelik ve büyüklüğüne yakışır şekilde dünya göğüne inme meselesini insanlar yine nasıllık ve nicelliğini sorarak yaklaşmışlar ve inkara sapmışlardır. İnananlarıysa inkârcılıkla suçlamışlardır. Hatta Allah kendilerinden razı olsun. Hala İbni Teymiyeli, İbni Kayyım'ın onun talebesinin e, bu konuda çok büyük iftiralara uğradıkları ve hala da iftira edildikleri ortadadır. Maalesef maalesef akideyi güzel anlamayan, anladığını zanneden insanlar İsim ve sıfat tevhidinde nasıl ve nicelliğine giren keyfiyetine giren insanlar temsiline giren insanlar muhakkak ki hak yoldan inheraf etmişlerdir Allah ayaklarımızı dinde sabit kılsın Rabbim dinini güzel bir şekilde anlayıp hayatına geçirenlerden eylesin hiçbir zaman sahabe tabi'in tebeyi tabi'in isim ve sıfatlarında nasıl ve niceliğine keyfiyetine gitmemiştir ve olduğu gibi alıp iman etmiştir. Evet. Kardeşlerim, yüce Allah'ın kıyamet gününde kulları arasında hüküm vermek için yüceliğine yakışır bir şekilde ehli sünnet geleceğine inanır. Evet. Ayeti kerimede fecir 21 22'de hayır yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz edildiği zaman melekler sıra sıra dizili durumda Rabbin geldiği zaman diyor. Evet. Demek ki Ehli sünnet Vel cemaatin Allah'a iman hususunda izlediği yöntem neymiş? Allah'ın ve Peygamberinin haber verdiği şeylere kesin olarak inanma. Eksiksiz olarak ikrar, ikrar etme ve onların haber verdiği şeylerde hiçbir şüphe ve tereddüde kapılmaksın her yönüyle amel etmektir. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bize kendini nasıl bildirmiş, nasıl vasfetmişse, Resulü da bize nasıl bildirmişse Hiçbir tereddüte düşmeden her yönüyle bizlere de düşen nedir? Kabul ve ameldir. Bakın bu konuda birçok alim isim ve sıfatta sözler söylemişler. Onlardan birkaç nakil yapacak olursak, mesela Allah kendisinden razı olsun zuhri, risalet göndermek Allah'a, tebliğ etmek peygamberin görevi bize düşen de teslimiyet. Allah kendisinden razı olsun. Risalet göndermek Allah'a ait tebliğ etmek peygamberin görevi bize düşen de teslimiyettir. Bakın Süfyan bin Uyeyn'i Allah'ından razı, razı olsun o da şöyle diyor. Allah-u Teala'nın Kur'an'da kendisini vasfettiği hususların tefsiri okunduğu gibidir. Ne keyfiyet vardır ne de benzerlik. Yani Bizler Kur'an'da önce Kur'an'ın mantıkuna sonra mehumuna mefhumuna Isim İsim ve sıfatlardaysa hep mantık söz konusudur. Yani mantık deyince ne anlıyorsunuz? Şu Arapça inen Kur'an'ın anladığımız dilde meale dökülmesi mantuktur kardeşlerim mefhum Allah Azze ve Celle'nin ona yüklediği murad ilahidir. Evet, İmam-ı Şafi diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Ben Allah'a ve Allah'ın muradı üzere Allah'tan gelenlere, peygambere ve peygamberin muradı üzere peygamberden gelenlere iman ettim. Evet. Allah onlardan razı olsun. Bakın Müslüm de şöyle diyor. Ben Evzai'ye, Sufyan bin Uyeyni'ye, Malik bin Enes'e Allah'ın sıfatları ve görülmesi hakkındaki hadisleri sordum. Onların hepsi şöyle dediler. Bunları geldikleri gibi alın, keyfiyetleri üzerine düşünmeyin. Evet. Malik diyor ki, bidatçılardan sakının. Peki ey imam, bidat nedir diye sorulduğunda bidatçılar şunlardır. Allah'ın isimleri, sıfatları, kelamları ilmi ve kudreti hakkında konuşup duran sahabelerin ve güzel bir şekilde onlara tabi olanların sustukları konularda susmayan kimselerdir. Bidatçılar kimlermiş? Allah'ın isimleri, sıfatları, kelamı, ilmi ve kudreti hakkında konuşup duran, sahabenin ve güzel bir şekilde onlara tabi olanların sustukları konularda susmayan kimselerdir. Evet. Bir adam İmam Mali'ye, Rahman arşa istiva etti ayeti hakkında. Nasıl istiva etti diye sorunca, İmam şöyle cevap veriyor. İstiva bilinmeyen bir şey değil. Fakat keyfiyeti akılla bilinmez. Ama ona iman etmek dinin gereği. Fakat hakkında soru sormak bidattır. Ben senin ancak sapmış olduğunu görüyorum demiştir. Ve bu sözden sonra soru sahibini meclisten çıkartılmasını emretmiş ve çıkarttı. İmam Ebu Hanife şöyle diyor. Allah'ın zatı hakkında hiç kimsenin kendiliğinden bir şey söylememesi gerekir. Aksine Allah kendi zatını ne ile nitelendirmiş ise o onu öylece nitelendirir. Bu konuda kendi görüşüne göre hiçbir şey söyleyemez. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne yücedir? Evet. İmam Ebu Hanife'ye Allah'ın her gece dünya semasına inme sıfatı hakkında sorulunca, Allah keyfiyetini bilmediğimiz bir şekilde iner diye cevap vermiştir. Allah ondan razı olsun. Fakat bugün günümüzde o kadar fırkalaşma olmuş ki, o kadar insanlar bölünmüşler ki, ve herkes mezhep ve meşrep iddiasında bulunmuşlar, ve mezhep ve meşrep iddiasında bulunanların, ben Hanefi'yim, ben Şafi'yim, ben Maliki'yim, ben Hanbeli'yim diyen insanlara baktığımızda, hiç de imam kabul ettikleri, peşinden gittiklerini söyledikleri insanların sözlerini ne yapmıyorlar? Söylemiyorlar. İşte Ebu sözleri. İşte İmam-ı Şafi'nin, işte İmam-ı Malik'in sözleri. Onlar Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları hakkında sözleri bunlar. inançları da bunlar. Ama bugünkü topluma Allah nerede diye sorsan evlere şenlik cevaplar var. Nereden arsan orta derler. Hatta hiçbir yere sığmamış gelmiş müminin kalbine sığmış derler. Halbuki imamım dediği, önderim dediği insanların işte sorular e, bu konudaki meselelerine hiç bakma ihtiyaçları ne yapmazlar hisset. Allah hepimize anlayış versin, anlayışımızı artırsın, bu konularda bizleri duyarlı kılsın ve nesline öğretenlerden eylesin. Bakın İmam Nuaym şöyle diyor, Allah'ı yarattıklarına benzeten kimse kafir olur. Allah'ın kendisini nitelendirdiği sıfatları inkar eden, o da kafir olur. Allah'ın kendisini nitelendirdiği, Peygamberin onun nitelendirdiği hiçbir sıfat teşbih, benzetme değildir demiştir. Ve Ehli Sünnet isim ve sıfatlar konusunda bakın çok güzel bir kayda koymuş. İslam'ın ayağı ancak teslimiyet köprüsü üzerinde sapa sağlam durur demiştir. Evet. Allah hepimize güzel bir teslim olmayı nasip etsin. Ehl-i sünnet Allah'a hamdolsun tatilden, teşbihten ve temsilden uzaktır. İşte ehl-i sünnet vel cemaatın Allah'a iman konusundaki akidesi ve onların imamlarının görüşleri budur. İster onların çağında olsun, ister sonraki çağlarda olsun, kim onların yolundan giderse,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 Allah, Allah Azze ve Celle'ye ait olduğunu kesin olarak inanmakla başlar. Ve her türlü kemal sıfatlara sahip, her türlü noksan sıfatlardan da beridir. Ve o bu özelliğiyle bütün varlıklardan ayrılır ve eşsizdir. Evet. Allah öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi nasip etsin hepimize. Demek ki bizler, inanan insanlar önce Kur'an'ı güzel bir okuyacağız. Nasıl okuyacağız? Meal olarak değil mi? Ama nasıl okuyacağız? Baştan sona isim ve sıfatlarını tarayarak okuyacağız ve bir kenara okudukça yazacağız. Sıfatları tanıyacağız. Ve Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının kemal olduğunun Yüceliğinin ve ulublünün farkına varacağız. Çünkü ehli sünnet vel cemaat Rabbini Kur'an ve sünnette geçen sıfatlarıyla inan tanır. Peki biz inanan insanlar Kur'an ve sünneti okumazsak, ondan uzak durursak, bu sefer ne başlar kardeşlerim? Ne başlar? o kendi zatını nitelendirdiği sıfatlarla nitelenmesi gerekirken, bu sefer bizler, kendi anlayışımızla onun zatını nitelendirmeye ve kendi anlayışımızla karar vermeye başlarız. Ve öyle de olmamış mı? Allah bizleri affetsin. Allah kavmemizin işlediği günahlardan bizleri uzak kılsın kardeşlerim. Eğer bizler Kur'an ve sünnette geçen sıfatları okumaz, anlamaya çalışmazsak, lafızları bağlamlarından koparıp manalarını değiştiririz. Onun isimlerinde ve sıfatlarında ilhata saparız Allah muhafaza. Ve Yüce Allah'ın kendisi hakkında verdiği bilgileri eğer bilmezsek, bu sefer hem temsil başlar, hem tekyif başlar, hem tatil, hem de tahrif yoluna saparız. Bunun altında yatan tamamen birincisi cehalettir kardeşlerim. Birincisi cehalet. Eğer biz Kur'an ve sünneti okumazsak, bu sefer okudum diyen insanları da taklide başlarız. Öyle insanlar çıkmışlardır ki, aman Kur'an okumayın. Niye? niye okumayalım e siz anlamazsınız aleyküm selam var Allah. e sen de insan değil misin sen okuyunca anlıyorsun da biz niye anlamayalım aleyküm selam var Allah. birisi e okuyun demiş okuyun ama herkes her okuduğunu anlar mı anlamaz ama önce okumak gerekiyor kimi diyor sakın ha Hadis kitaplarını okumayın. Niye? Sen okuyorsun, sen anlıyorsun da bir başkası okuyup da anlamayacak mı? Eğer tabi Kur'an ve sünneti okursanız anlayışınız artacak. Ve size hitap eden insanları daha rahat kavrayacaksınız. Hem doğrusunu hem de yanlışını. Eğer birisi sizi hadislerden uzaklaştırmaya çalışıyorsa bu sefer kendi hadislerine, yani kendi sözlerine yaklaştıracaktır. Eğer sizler, Kur'an ve sünnet bilginizi kendinize yeteri, yeterince veyahut ana hatlarıyla bilecek şekilde okumaz, teçhizatlandırmazsanız, çok rahatlıkla gelip ağzı kelam yapan insanlar, hem de kendilerinin ehli sünnet olduğunu söyleyerek çok rahatlıkla kandırabilirler. Herkes kendinin ehli sünnet vel cemaatten olduğunu söylemiyor mu kardeşlerim? Herkes biz kurtulan o fırka'yı naciyeden taifetül mansuradan olduğunu söylemiyor mu? Hiç kimse kendinin cehennemlik olduğunu söyler mi? hiç kimse ben kafirim, münafığım veyahut müşriğim, şu fasığım der mi? Demez değil mi? Öyleyse bizler Kur'an ve sünnet bilgimizi artıracağız kardeşler. ehl sünnet vel cemaatın Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının keyfiyetinin ve bu konudaki sınırlamaların belirlemelerin sadece kendisine ait olduğunu öğren ehl Sünnet böyle inanır. Hiç kimse kendi kendine Allah'tan daha iyi Allah'ı bilecek durumda değildir. Doğru mu? O kendisini nasıl vasfetmişse, bize de nasıl bildirmişse o şekilde inanırız. Nasıl olur da bizler kendi kendimize Allah Azze ve Celle'yi ölçüp bilçüp şöyle şöyle diyeceğiz? Bu mümkün mü? Ama bakın tarih boyunca hep bu mümkün olmuş. Aleykümselam ve rahmetullahi ve Hoş geldiniz. Kimi bir eşyaya benzetmiş, kimi bir kadına benzetmiş, kimi bir taşa benzetmiş. Yani yaşadığımız şu toplumda bile Allah nerede diye sorduğumuzda aldığımız cevap bile utanç verici. Bu bizlerin ne kadar cahil ne kadar dininden yoksun ve ne kadar dinini öğrenmekte gevşek olduğumuzu gösterir. Allah hepimize ihlas versin kardeşlerim. Allah hepimize anlayış versin. Allah hepimize çalışma gücü, davet etme gücü nasip etsin. Adam bir maç seyrediyor, hemen elli kişiyi anlatıyor, hiç tanıdığına tanımadığına meseleye girerek maçı anlatıyor. Arkadaşlar doğru mu yanlış mı? Adam bir kaza görüyor, ya şöyle şöyle oldu etkisinden kurtulamadım diyor, Tanıldığına tanımadığına bunu anlatıyor. Peki kardeşlerim bizi yaratan, bizlere şekil veren, nimet veren, sıhhat veren, ömür veren ve bizi kulluk için yaratan Rabbimizi biz anlatmaktan aciz miyiz? E tanımazsak, öğrenmezsek neyi anlatacağız ki? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah kitabında o nefsinden hevasından konuşmaz. O kendisine vahy edilen bir vahiyden başka bir şey değildir dediği halde Resul'ün sözünden uzak durursak ve kendi kendimize bir şeyler söylersek bu hem bizim bozulmamıza ki bozulmuşuz zaten hem neslimizin bozulmasına ki Hangimizin nesli güzel? Ve geleceğimizin karanlığa, daha çok karanlığa gitmesine sebep olur. Allah subhanahu ve teala cehaletimizi gidersin. Bizlere ihlas, anlayış versin kardeşlerim. Onu her türlü noksan sıfatlardan tenzih eden ve onun zatını nitelendirdiği sıfatlarla kabul edenlerden eylesin. Bakın Allah Azze ve Celle'nin ölü gibi mi geliyor sesin? Alaküm səlanı ramadullah. Yani ölü gibi mi geliyor sesin? Alaküm aleyküm ramadullah bereket. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Amin, ezmay. Evet. Şimdi düşünün kardeşlerim bakın bunlar bize ne faydalar sağlayacak. Düşünün. Şimdi bir tevhid ehli olarak yüce Allah'ın her şeyin kuşatıcısı, her şeyin yaratıcısı ve her canlının rızıklandırıcısı olduğuna inanalım. Ki inancımız bu, itikadımız bu. Şimdi bu itikatla şöyle bir düşünelim. İnanın bütün enaniyet kırılır. Kibir kırılır. Yani her türlü kirliliğin önüne bakın bir inanç tak diye setti ne yapar koyar. Allah her şeyi kuşatmış. Her şeyin yaratıcısı, her canlının rızıklandırıcısı. Bakın sadece bir bu bukaydeyle bakın meseleye. İmam Buhari'nin ilahi kelamın müdafasında naklettiği bir rivayette her sanatçının sanatını yaratan da Allah'tır diyor. Düşünün şimdi eser yapmışsın. Şöyle insan bir e, övünür, bir gurur duyar değil mi? Ama tam bu noktada her sanatçının sanatını Yaratan da Allah'tır dediğin zaman ne olur? Bu sefer gururlanma yerine hamd etme başlar. Allah'ım sana hamd olsun ki bana böyle bir lütuf verdin. Değil mi? Her şeyin kuşatıcısı olduğunu bilmen, senin pervasızca günah işlemene, pervasızca ikiyüzlülük yapmana engel olur. Her şeyin yaratıcısı dediğinde, ne kadar akıllı, ne kadar mucit olursan ol, yaratanın Allah olduğunu bildiğin zaman hem hamdın artar hem büyük denmen kibrin aşağı iner. Evet kardeşlerim, Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İsim ve sıfat tevhidinde en en büyük belalardan bir tanesi akıllı Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını yormaya kalkışma. Belanın büyüklüğü burada başlıyor. Bakın kabul ve inkarda sıkıntısı olan insanların aklı devreye soktukları için müşkülatları başlamıştır. Ama bizlere düşen nedir burada? Sadece teslimiyet. Sadece teslimiyet. Ve şunu da unutmayalım ki kardeşlerim, Allah hepinize hayır versin. Rabbim bizlere hayır yazsın. Neslimize de hayır yazsın. Sizler diyor, Yahudilere, Hristiyanlara, karışık karışına, arşına arşına tıpa tıpa uyacaksınız diyor. Onlar bakın, Allah'ı gereği gibi takdir edememişler. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarında hep müşkülata düşmüşler. Bakın onlarda ne kadar bir müşkülat varsa bir fazlası bizde var. Aynısıyla bizde olduğu gibi bir fazlasıyla da bizde ne yapmış? Tecelli etmiş. Peki hiç düşündünüz mü? Bu tecelli nasıl olmuş? Nasıl olmuş kardeşler hiç düşündünüz mü? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ben size iki ağır emanet bıraktım diyor. Kur'an ve sünnet bunlara sarıldığınız müddetçe asla ne yapmazsınız? Sapıtmazsınız diyor. İnanın, ehli sünnet vel cemaatim deyip, ben de hak tayfedenim deyip de sapanların bu iki esasa sarılmayıp da saptıklarını görürsünüz. Bütün müşkülatların kaynağı Kur'an ve sünnet dışında kitapları, sözleri, duymaları, okumaları ve nakletmeleridir. Doğru mu yanlış mı? Doğru mu yanlış mı? Doğru değil Kur'an saptırmaz. Sünnet saptırmaz kardeşlerim. Ama ama ne zaman Kur'an ve sünnet dışında Kur'an ve sünnet dışında bir kitap bir eser bir söz işte o insanı ne yapıyor? Ayağını kaydırıyor. Alo. Aleyküm selam ve rahmetullah ve zenler edin telefonlar geliyor hep. Kimini açıyorum, kimini açmıyorum ama iyi ki açmışım. Bu da bizim seloymuş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> olmuyor işte. Kimini kapatıyorum, kimini kapatmıyorum. Evet, olmuyor bazen. Evet kardeşler. Demek ki Kur'an ve sünneti okuduğumuz zaman, öğrendiğimiz zaman veya bunu anlatan insanları dinlediğimiz zaman bizde bir sapma, bir kayma, bir inhiraf, bir ilhat gündeme gelmez. Ama ne zaman bu iki aslı bırakır da başka sözlere, akıllara, anlayışlara gidersek bu bizde ayrılmalara bölünmelere ve yoldan çıkmalara sebep olur Rabbim bize hayır versin kardeşlerim öyle olmuşuz ki öyle hallere gelmişiz ki kendi içimizde dahi ki her inanan insanın kendi arasında da fırkalaşmaları var biliyorsunuz inhiraflar vardır bunlar birer birer başlar sonra büyür koca çıbanlar haline gelir ve herkes inandığı bir şeyi savunarak ve hocanın etrafında çöreklenerek bir cemaatler oluşmaya başlar. Bu hep böyle olmuştur. Kıyamete kadar da böyle olacak. Ama dikkat edelim. İsmi ne kadar büyük, cemaati ne kadar büyük olursa olsun, eserleri ne kadar büyük olursa olsun, insan olma sıfatını taşıyan insanda hata payı var mıdır? Evet. ne kadar büyük alim olursa olsun ne kadar çok eseri olursa olsun hata payı var mıdır insanda? Vardır değil mi? Çünkü Allah seni affetsin. Bakın bu Resul'a söylenen bir söz. Allah sana merhamet etmeseydi insan olmamız hasebiyle muhakkak ki hata payı var. İşte ayrılıklar, bölünmeler, hep ayrı ayrı sözler hep bu insanların sözlerini nakletmekten kaynaklanıyor. Alimin büyüklüğü Allah şöyle dedi, Resul böyle dedi diye nakletmekle mümkündür. Bunların hıfsını hıfsını çok güzel yapmışsa alimlerin meşhurluğu böyle olmalı. Allah Rabbani alimlerin sayısını artırsın kardeşlerim. Öyle meseleleri gündeme getirerek, hem de Kur'an ve sünnetten uzak yaşayan bir toplumun kafasını karıştıran, onları birçok böyle muammaya götüren, hatta ayrılığın dahi ne olduğunu anlamaktan bile aciz olan topluluklara gidip de bu mesele böyledir, bakın şunlar şöyle diyor, isim sıfatta şunlar deme ancak ahmakların işidir. Bakın Allah Teâsilânî Sallâtlâhi Vesselâm'ın öğretme prensibine bakın. Karşıdakine hemen soruyor. Senin Rabb'in kaç tane? Yedi. Nerede? Altısı yerde, biri gökte. Yani adamın inancını soruyor. Senin başın dara geldiğinde, sıkıştığında nereye başvurursun? Gökteki diyor? e senin ihtiyacını gideren, sıkıntını gideren göktekiyse senin öbürlerine ne ihtiyacın var ki diyor. Yani Kur'an ve sünnette gelen bir isim ve sıfat varken senin diğer boş sözlere ne ihtiyacın var ki Müslüman kardeş? Şu televizyona, gazeteye, boş sözlere, dedikoduya, gıybete verdiğimiz saatleri Allah için Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine versek, kafamız kalınsa internet gibi bir nimet varsa güzel güzel sohbetleri dinlemeye versek cehaletimiz gider imanımız artmaz mı kardeşler? Bakın Allah Azze ve Celle'nin gecenin son üçte birinde yücelik ve büyüklüğüne yakışır bir şekilde dünya göğüne indiğine inanma bakın insana neler kazandırıyor yok mu benden isteyen onun duasını kabul edeyim. Yok mu benden mağfiret dileyen onu mağfiret edeyim diyor. Allah aşkına bunları değerlendirelim. İnanan bir kul gecenin üçte birinde kalkıp güzel bir abdest alsa, Rabbinin huzuruna dursa ona güzelce dua etse ki et diyor kabul edeceğim diyor. Ondan bir şey iste. İstesen vereceğim diyor. Benden mağfiret dile seni mağfiret edeyim diyor. Bunları dilese samimi, güzel, tevhid eyle olur mu? Olur değil mi? Ama bizler öyle bir yaşantı içindeyiz ki, öyle hallere düşmüşüz ki kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin, mağfiret etsin. Zamanımızı ve sıhhatimizi çok çarçur ediyoruz. Çok israf yapıyoruz. Sahabenin yaşantısını, ahlakını ve onların sözlerini anlayamaz hale geliyoruz. Doğru mu? Yatsıdan sonra dünyalık mala yani bir şey konuşmazlardı ve hoşlanmazlardı onlar. Doğru mu? Bizler gece yarılarına kadar oturmayı, boş boş konuşmayı, boş sözlerle uğraşmayı seven insanlarız sabah namazını bile belki öğlenle cem yapanlar var. Duyuyorum da onun için diyorum. Yatsı namazından sonra yatan bir Müslümanı düşünün. Gecenin üçte biri geçtiğinde tabanca dayarsan gene de kalkar. Yani kafasına ne dayarsan daya o adamı yatıramazsın. Kalkma ihtiyacı hisseder. Ve Rabbı ile baş başa Eskiden elektrik yoktu. Elektrik gelmeyle imanla gitti cennete davet. Elektrik gelmesi, Allah'ın bunca nimeti ayağımızın altına sermesi, imanımızın gitmesine mi sebep olacak yoksa bu kadar kolaylık bizlere daha çok ilim, irfan, güzellik mi sağlaması gerekiyor? Daha dün kadınların geldiği soruya bir bakın. Sahabelerin gelip sordukları soruları bir okuyun taharet bablarında. Ey Allah'ın Resulü falan yerde işte şöyle şöyle bezlerin atıldığı yerler de var, orada leşler de var. Biz buradan abdest alabilir miyiz? Böyle sorular var değil mi? Kokusu, tadı değişmemişse evet. Oradan abdest alabilirsiniz diyor. Bugün herkesin evinden musluktan sıcakta soğuk su da akıyor kardeşler. Doğru mu? Ayşe annemiz diyor ki biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aynı kaptan kust ederdik. Bir tas o alır bir tas ben alırdım. Sonra ben birden kapardım. Bugün istediğin şekilde sıcak soğuk ayarlayabileceğin ne diyorlar bile jakuzi mi diyorlar ne? Onlar var, küvetler var. Adamlar küvetlerde yatıyorlar. Bakın ne kadar nimetler var. O gün doğru dürüst ayakkabı yoktu. Bugün yazlıklar, kışlıklar, terlikler var. Geçen bayanlara sohbet ediyorum. Bayanlardan bir tanesi şöyle diyor. Bakın bu ayı, bu ayı bir hafta önce. Hocam diyor şu kombiyi yaptırsanız sular çok soğuk abdest alamıyoruz. Evet, azıcık düşünerek söylemesini isterdim bu kardeşime. Yani insan bulunduğu nimetleri e, hamd etmesini bilirse ve bakın şimdi bu kadar nimet içinde insanoğlunun yani şu an yeryüzünün tamamının İslam'la hakim olması gerekmez mi kardeşlerim? Ha soruyorum şimdi. Şu kadar nimet sahabede var mıydı? Yoktu. Milyarda biri yoktu. Ama buna rağmen kardeşlik, davet, tevhid var mıydı? Buyur. Evet. Sağ ol mı istiyorum? Orta boy. Yan tarafa sorun. Yok yan tarafa sorun. Onların bir haberleşmesine bakın, bir teçhizatına bakın, bir yaşantılarına bakın, bir ev oda şekline bakın, bir de günümüze bakın. Onlar kazayı hacet yapabilmek için ne kadar yer gidiyorlardı biliyor musunuz? Bugün, bugün herkesin evinde tuvaletler alafrangaydı, yok eski usüldü, klasik usüldü var değil mi? Geçen bir arkadaşa misafir oldum, lambayı bir yaktım, aspiratör çalışıyor, aynı zamanda da tuvalete parfüm sıkıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? İnsanların rahatlığına, düşkünlüğüne, yani böyle bir ortamda, daha birçok nimetler var. Böyle bir ortamda inanan birisinin imanı, gayreti, ihlası, daveti nasıl olmalı? Bugün bir sahabenin davetine erişebildik mi? Erişemedik. Neden erişemedik? Bir merkeple Fatma binti Kays Medine'den kalkıp küfeye kadar geliyor. Ey Muhammed ümmetinin kadınları gelin size hayız hakkında bilmediklerinizi öğreteyim diyor. Öğrettikten sonra merkebine binerek ta Medine'ye geri dönüyor. Bakın bir Muhammed ümmetinin kadınına öğrendiği doğruyu ne yapıyor? Öğrenmeye gidiyor. Bugün bizim kadınımız bunu yapıyor. Mu? Allah hepimize hayır versin, anlayış versin. Öğrendiğimiz doğruları anlatacağız kardeşlerim. Okuyacağız, öğreneceğiz, yaşayacağız ve bunu en güzel şekilde aktaracağız. Bunun başka yolu yok kardeşlerim. Allah verdiği nimetlere nankörlük yapanlardan eylemesin. Verdiği nimetlerin kadri kıymetini bilen sammukullardan eylesin. Allah Azze ve Celle nimetlerine gereği gibi şükredenlerden eylesin bizleri. Rabbim günah işleyenlerden, günahta yarışanlardan eylemesin bizleri. Allah kendisine çeki düzen veren, samimi olan, karakterli olan, Kur'an okuyarak, Kur'an ahlakına sahip olanlardan eylesin. Evet, Özellikle altını çizerek dua ediyorum, bakın dikkat edin. Şu okuduğumuz, yani şu naklettiğimiz ifadeler, yani şu akide bizim akidemiz. Ama bu akide Kur'an ve sünnette olan akide. Kur'an ve sünneti okumazsak, ne Kur'an ahlakıyla ahlaklanabiliriz, ne o sahabenin yaşantısına talip olabiliriz. Ve hep çarpıklıklar gündeme gelir. adamı övüyorlar günde 8 saat kitap okur ve telefonu bile kapadır. aynı şahsın siz hadis kitabı okuyamazsınız siz anlamazsınız ne yapacaksınız okuyarak sözlerini görüyorsunuz sen 8 saat kitap okuyup övünerek anlatıyorsun da niye bir müslüman 8 saat diye 18 saat okuyamazsın niye anlayamazsın öyle mi kardeşler Allah aşkına enaniyetten ve insanların kirli sözlerinden uzak duralım. İnsanlarla kaynaşalım, Müslümanlarla kaynaşalım, onların dertleriyle dertlenelim ve onlara eksik olan yönlerini anlatalım, dinlerini anlatalım, hem biz rahat edelim hem de onlar rahat etsin. Kardeşlerim, tevhidin hakim olmadığı yerler karanlıktır, çirkefliktir, şirktir pisliktir Allah Azze ve Celle müşriklerden bahsederken ne diyor ne diyor kardeşler pisliktir o kadardır e şimdi pisliğin olduğu yerde koku olmaz mı kokuşmuşluk olmaz mı insanlık aramak mümkün mü vallahi gelecek nesillerimiz Allah'ı bile bulamaz Bakın İbn-i Mace'de gelen bir rivayette elbisenin nakışı eskiyip gittiği gibi İslam da bir gün eskiyip gidecek. O gün tabi temizlenir. Niye anlatıyoruz Nilüfer? O günkü diyor yaşlılara diyor rastlandığında siz haç nedir, oruç nedir bilir misiniz? Onlar diyecekler ki biz atalarımıza La ilahe illallah sözünü söylerken eriştik. Biz dinden bundan başka bir şey bilmiyoruz diyeceklerdir. Allah hepimize rahmet etsin. Hepimize anlayış versin. Rabbim güzel bir okuma anlayış ve yaşamayı nasip etsin hepimize. Bunda duyarlı olalım ve boşa geçen zamanlarımızı hakla değerlendirelim. Gittiğimiz yerleri biz, bu meclisleri biz işgal edelim. Bizim sözlerimiz anlatılsın. Falan davulcunun, filanın zinakarının, filanın yalanları sözleri işgal etmesin kardeşlerim. Yok şöyle anayasa, yok böyle anayasa, yok şuna referandum. Bizim böyle referandumlara, bizim şöyle bunlara ihtiyaçlarımız yok kıyamete kadar korunacak bir vahye mensup, mensup olan insanların bu vahyi öğrenip anlatması, davet etmesi her şeyin bunun içinde boğulup gitmesine sebep olur. Hiç öyle meselelerle uğraşmaya bile gerek kalmaz. Eğer bizler dinimizden yoksun yaşarsak, cahil yaşarsak aramızda çok asalaklar çıkacak ve bu asalakların ürettiği sözlere de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 Öğrendiğimiz doğrularla amel edip temizlenmeyi Rabbim nasip etsin. Sübhaneke <Sessizlik> <Sessizlik> Allahümme ve birhamdike eşeden la ilahe illa, en, illa ente estağfuraka ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbim. Anladım Nülüfer yoksa anlayışınız kıt demedim. Allah hepimize anlayış versin. Kaçmak değil, temizlememiz gerekiyor. Evet. Bugün bayağı bir yoğunum, kaçacağım. Ee, Gökhan da e, birkaç soruya cevap vereyim. Hocam niyet üzerine, niyet üzere deyip Kur'an'a salavat okuyor bizde de okuyan diyen kişilere nasıl cevap vereceğiz şimdi geçen bir e, bas sağlığına gittik taziyeye taziyeye gittiğimizde ev sahibine şöyle dedim şimdi sen bizden dedim Kur'an okumamızı da istersin tabii hocam dedi şuradan adım attırmam valla dedi Edim hiç düşündün mü? Ölüye mi indi, diriye mi indi? Bu Kur'an ne için okunur? Yani dedi, biz şimdi dedi anadını dedi dedi, dedi hocalarda geldi dedi e, hafızlarda geldi dedi 40 Yasin okuttuk dedi orada dedi hatimleri paylaştık dedi bu kadar hatim indikt dedi şimdi bunlar olmayacak mı? <gülüyor> ben olan bir vaka olmamış demiyorum. Hakikaten bu İslam'da var mı, yok mu, buna bakmak gerekmez mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir cenazede yaptığı, takındığı, bizlere söylediği nedir, bunları öğrenmemiz gerekmez mi? Sahabe nasıl hareket etmiş, İyi ama bunca alim, bunca mühti bilmiyor da siz mi biliyorsunuz hocam? Ya nasıl yok diyorsunuz? Ben sana yok dedim mi dedim? İşte bakın sohbetin başından beri dikkat ederseniz Kur'an ve sünnete tabi olmadığımız zaman, Kur'an ve sünneti okumadığımız zaman Kur'an ve sünnet hayatımıza girmediği zaman bunun yerini muhakkak adı ne olursa olsun bir amelle bir meseleyle burayı ne yapıyor? Dolduruyor. Bu şekilde o insanları düşündürecek soru sorarak yönlendirirsek zannedersem daha isabetli olur. Ama vardı, yoktu diye girerseniz o da ne yapar? İşte her şey için yapıyorlar. Yoktur, böyle İslam'da böyle bir şey yoktur demektense Kur'an ve Sünnet'e çekip Allah Azze ve Celle ne diyor, Resul'ü nasıl yapmış, sahabe nasıl yapmış, oradan örnekler verirsek zannedersem çok daha güzel ve daha etkili olur. Mesela hep anlatırlar ya hoca efendiler, Hasan ile Hüseyin, Allah kendisinden razı olsun, yaşlı bir sahabenin abdesti yanlış aldığını görüyorlar. Ne yapalım da öğretelim? Geliyorlar ihtiyara diyorlar ki, biz kardeşimizden nizalaştık. Abdest şöyle alınır, böyle alınır. İstersen senin yanında biz bir abdest alalım. Sen de bizim hatamızı bul. İhtiyar ne diyor? Tamam diyor. Önce Hasan alıyor. İhtiyar diyor ki çok güzel. Bunda bir hata yok. Sonra Hüseyin alıyor, ihtiyar diyor ki, ağlıyor alıyor ve diyor ki, çocuklar diyor, ceddiniz güzel, siz de güzelsiniz, hata sizde değil, bende diyor. Ölüyor, Kur'an okunmaz, salavatlar şöyle olmaz, işte hatimler paylaşılmaz, kim dinliyor, kimse dinlemiyor, kim anlıyor, kimse anlamıyor, ha, gelmiş söylemiş gitmiş ya aman diyor. Koca koca adamlar çıkıyor, Hatipoğulları bilmem neleri, şunları bunları, hani soyadları Hatipoğlu ya, E Bunlar deyince oluyor da, bunlar kim ya diyor. Demek ki bunlar da sapık diyor, adam böyle diyor. Ama onlarla en güzel şekilde mücadele edilir de, onlara güzel sözlerle ve anlayışla yaklaşılırsa, karşıdakini hem cezbedersin, hem de düşünmeye sevk edersin. İnsanlar bakar duyar ama bakanın ve duyanın her zaman duyduğunu anladığını söylemek çok zor. Her zaman baktığını anlaması da çok zor. Evet, Rabbim hayır versin. Allah Azze ve Celle hem bizi hem de neslimizi tevhidten ayırmasın. Hepinize hayırlı günler. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve bereket. Benim çıkmam lazım.